Sevgili Açık Radyo dinleyicileri biz siz olmaz'a tekrar hoş geldiniz. Bugün iki konuğumuz var TÜSEV Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'ndan. TÜSEV Program Direktörü Sevda Kılıçalp ve TÜSEV İletişim Koordinatörü İnanç Mısırlıoğlu. İki konuğumuzla beraber TÜSEV'in yerel bağışçılığı, Türkiye'de yerel bağışçılığın önemine ve sivil toplum için yerel bağışçılığı nasıl daha hareketli aktif hale getirebiliriz? Bunları konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen aslında konuya girelim isterseniz. Tüsev uzun zamandır yerel bağışçılıkla ilgili çalışıyor. Nedir bu yerel bağışçılık ve bunun hayırseverlikten farkı nedir? Hayırseverlikten yarar bağışçılık şöyle ayrılıyor aslında. Hayırseverlik bizim kültürümüzün bir parçası olmuş, hatta gelenekselleşmiş bir şey diyebiliriz. Ee, ancak hayırseverlik genellikle、e, kişilerin kendi yakın çevrelerine yaptıkları bağışlar olarak hayat buluyor ya da、e, bunu kentsel düzeyde düşündüğümüz zaman、e, hayırseverlik genellikle bir plan doğrultusunda olmayan, bir strateji doğrultusunda olmayan、e, O anda belki spontane gelişen bir、e, ihtiyacın sonunda, bir bir şeyin farkına varma sonucunda ortaya çıkıyor.、E, eğer böyle de olmazsa, yine kentsel ölçekte düşünüyorsak, daha çok binaların yapımına yatırım, destek şeklinde gelişebiliyor. Ama o binaların içeriğinin, onların kapasitelerin ne yapılacak yatırımlar çoğu zaman göz ardediliyor.、E, biz yerel bağışçılık dediğimiz zaman E, sa buradaki yarar kapasitelerin hem、e, kullanılması, bunların işin içine katılması ve bunların güçlendirilmesini kast ediyoruz.、E, yine kentsel kalkınmadan bahsediyorsak, böyle bir gelişim sürecinden bahsediyorsak,、e, burada bağışçılığın önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Çünkü E, yerelden gelecek olan kaynakların、e, kullanılması bunların mobilizasyonu hem dışarıya olan bağımlılığı azaltıyor hem vatandaş katılımını arttırıyor hem de、e, farklı paydaşlar arasındaki diyaloğu ve iş birliğini geliştiriyor. Bu anlamıyla、e, yerel bağışçılık hayırseverlikten çok daha planlı yerel ihtiyaçlar ve katılımcılık、e, süreçleri doğrultusunda gelişen bir yapı diyebiliriz. TÜSEV, yani bugüne kadar TÜSEV farklı şekillerde bu konuda çalıştı. Sizin bir de sanırım Bolu'da desteklediğiniz bir Yerel Bağışçılar Vakfı var. Bu örnekten biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl işliyor bu vakıf? Evet. TÜSEV dediğiniz gibi kurulduğu 1993 yılından beri Türkiye'de sivil toplumun gelişmesi için çeşit çalışmalar yapıyor ve bizim fark ettiğimiz bu çalışmaların içerisinde tabii ki sivil toplum kuruluşlarına aktarılan kaynakların azlığı. Dolayısıyla bundan dolayı da bağışçılığı geliştirmeye yönelik çeşitli çalışmalar yapıyoruz. 2006 yılından beri de sosyal yatırım diye bir program alanımız var.、E, bu program alanı içerisinde farklı yöntemleri tanıtıyoruz. Etkili olan e, yöntemleri. E, farklı destek biçimlerini tanıtıyoruz ve paydaşları bir araya getirerek onların bu modelleri、e, teşvik etmesini biraz sağlıyoruz.、E, Bağışçılar Vakfı modeli, dünyada Community Foundation denilen model de、e, bu anlamda bizim etkili ...olarak gördüğümüz araçlardan bir tanesi. 2008 yılında... ...bir konferans yapıldı. Uluslararası bir konferans yapıldı. TÜSEV bunu yaptı. Ve uluslararası konuşmacılar getirildi. Onlar ülke örneklerini paylaştılar. Türkiye'den de katılımcılar vardı. Ve oraya gelenlerden bir tanesi de... ...Bulu'daki yerel liderlerdi. İş liderleriydi. Ve onlar bu modelden çok etkilendiler. Bizde de niye böyle bir şey olmasın diye düşündüler. Ve Buğulu'da izlet... İzzet Bağısal'ın yaratmış olduğu bir aslında hayırseverlik geleneği ve onun modeli var. Ama zaten kafanızı nereye çevirseniz hani onun desteğiyle oluşmuş okulları, hastaneleri, klinikleri görüyorsunuz. Ama bunun daha başka bir yere de gidilmesi, onun bıraktığı boşlukların da tamamlanması gerekiyordu. Dolayısıyla orada 2, 32 iş insanı bir araya geldiler. Kendi kişisel katkılarıyla bu vakfı kurdular. E, TÜSEV'in oradaki rolü de aslında o iş liderlerini bir araya getirmek, bu modelin nasıl çalıştığını onlara anlatmak ve onların、e, kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmaktı. Yani bir, bu kurum nasıl kurulur, nasıl güçlendirilir,、e, kaynak geliştirmeden tutun da、e, bir kurumu yönetmek, liderliğe kadar, iletişime kadar farklı konularda onlara bir nevi koçluk、e, hizmeti verildi. Ve bu iki yılı süren bir、e, zaman aldı, hı hı. birlikte çalıştık.、E, Tüzükler yazıldı ve kendi deyimleriyle bir okuldan geçmiş oldular ve bu sistem kuruldu, bu vakıf kuruldu. Şimdi nasıl işliyor?、Yani、İzzet Baysal'ın yaptığı hayırseverlik yatırımlarından nasıl bir farkı var? Ne gibi avantajları ve dezavantajları var hı hı. böyle bir modelin? Şimdi vakfın üç işlevi var diyebiliriz. Her şeyden önce bir ana varlık oluşmasını sağladılar. Bu kişiler dediğimiz gibi kendi bireysel varlıklarından bir katkı ortaya koydu ve büyük bir ana varlık oluştu. Bu ana varlığın büyütülmesi için çalışılıyor ve bağışçılığın yerelde geliştirilmesi için yani bir orada. Bir şey söyleyeyim bu ana varlığı açalım mı biraz? Mesela neler bu ana varlık? Yani hepsi para mı bunların veya çok büyük meblalar mı, küçük tutarlarda mı var? Evet. Onlar orada bir eşitlik yaratabilmek için aslında herkes yedi bin ...1 bin lira gibi bir katka koydu hı hı. o 32 bağışça. Bolu kökenli bir、e, iş insanı da onları bu modeli benimsemiş ve yaygınlaştırmak isteyen... ...ve aynı zamanda bizim projemizin de donörü olan、e, Turkish Philanthropic Funds'ın、e, kurucusu Haldun Taşman'da... ...onların topladığı fonu dört、e, katını verdi ve 1 milyon 200 bin gibi、e, bir miktarla、e, parasal varlıklarla kuruldu. Ee, ve şimdi o ana varlıktan gelen gelirler artı kaynak geliştirme çalışmaları ile. ...büyütülen o kaynak... ...şu anda hibe vermek üzere kullanılıyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'de... ...hibe, vakıfların hibe verme geleneği... ...çok yaygın değil. Çok az sayıda... ...kuruluş hibe veriyor. Özellikle bunun... ...yerelde yapabiliyor olması çok önemli... ...bir değer. Hem ana varlık geliriyle... ...hem başka kaynaklardan, yerel kaynaklardan... ...toplanan fonlarla... ...oradaki daha küçük sivil toplum... ...kuruluşları, öğrenci toplulukların... ...projeleri... ...veya başka grupların projeleri... destekleniyor. Ee, ana varlık aslında bu anlama geliyor. Ana varlık kuruluşun hı hı. sürdürülebilirliğini ve hibelere aktarmak için、e, oluşabilecek kaynağı、e, aslında sağlıyor. Aslında buradaki o zaman avantaj da、e, yerelden, yerelin sorunlarına yönelik çözümler üretebilecek bir HİBE, Hibe programı yönetebilmek gibi bir avantajı var aslında、kesinlikle, bu vakfın. Kesinlikle, kesinlikle bizim alışık olduğumuz yapı genellikle vakıflarda bir kişinin ve bir ailenin、e, kurmuş olduğu vakiftir. O kişinin veya ailenin vizyonu doğrultusunda vakıf harekete der ve çalışmalar gerçekleşir. Habiki burada kurucular, mütevelliiler, yönetim kurulunun dışında ayrıca vakfın üyeleri, danışma kurullarıdaki、e, kişilerde、e, ihtiyaçların tespitine ve hangi projelerin fonlanacağına karar verebiliyorlar. Yani tamamen bir vakıfta aslında alışık olmadığımız katılımcı bir süreç var. Ee, diğer yandan da vakfın、e, tüm bu bağışçılar vakfı modellerinde gördüğümüz gibi、e, yerel aktörlerle ilişkisi çok güçlü, kamu kuruluşlarıyla, diğer sivil kuruluşlarla,、e, iş çevresiyle. Dolayısıyla、e, konu Okul öncesi eğitim ise örneğin、e, bununla ilgili tüm paydaşları aynı masanın etrafında toplayabiliyor.、E, çözüm önerilerini geliştirebiliyor. İhtiyaçları birlikte hı hı. önceliklendirebiliyorlar.、E, dolayısıyla biz oraya gittik ve şöyle bir çalışma yürüttük aslında. Bolu bağışçılar nedir? İşlevleri ne, ne gibi başarılar yaratmış gibi bir analiz yaptık. Orada gidip halka sorduğumuz zaman herkes biliyordu ve Hani bizim vakfımız diyorlardı. Hani orada aylık 10 lira veren kişi bile ben vakfın bağışçısıyım deyip sahiplenebiliyordu. Ve onların önemsediği konuları vakıf ele aldığı için de bir güven duygusunu da oluşturmuş oldu vakıf. Peki bu vakıf Türkiye'de tek örnek mi şu anda? Bu vakıf şu anda Türkiye'de tek örnek ve biz bu vakıf modelini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz çünkü dediğim gibi hem sivil toplumun güçlenmesi hem、e, yerel kalkınmanın aslında eşit şekilde、e, gelişebilmesi için bağışçılığın önemli olduğunu düşünüyoruz ve bağışçılar vakıf modeli de bunu yapabilmek için olan aslında modellerden bir tanesi ve önemli olanlardan bir tanesi. O yüzden TÜSEV olarak istiyoruz ki bu、e, başka şehirlerde de. canlansın orlarda da、e, hayat bulsun biz de bunun için destek teknik destek sağlıyoruz peki nasıl çalışmalar yapıyorsunuz bunu daha fazla yaygınlaştırmak için、e, farklı çalışmalar yördük aslında bu zamana kadar、e, bunlardan ilki ilk önce bu modeli tanıtmaya çalışmaktık pek çok bilgilendirme çalışması yaptık bunun içerisinde bir web sitesi yaratmak ki ismi değişim için Bağış. Ork çok yakında yayına girecek. Bunu oluşturmaktı. Onun dışında rehberler hazırladık. Bağışçılar Vakfı nasıl kurulur, nasıl yönetilir? Bunun üzerine başka raporların Türkçe çevirisini yaptık. Yerel bağışçılığın önemi diye bir global danışma sürecinin sonuçlarını paylaştığımız. Az önce kısaca bahsettiğim Bolu Bağışçılar Vakfı'nın bir analizini yapıp sahada、e, onun sonuçlarını sunduğumuz bir yayını çıkarttık.、E, bunun dışarı, dışında bir destek programı oluştuk, oluşturduk ve duyurusunu yaptık. Yani bir yerel grup eğer diyorsa ki ben bu、e, vakıf modelini daha yakından tanımak istiyorum ve kendi şehrimde kurmak istiyorum. O zaman biz ona teknik destek sağlıyoruz. Teknik desteğin de kapsamı、e, oldukça geniş.、E, birlikte fizibilite yapıyoruz. Ee, hı hı. çalışması yapmak bunun bir parçası. Paydaşları birer birer toplayıp,、e, onların kafalarındaki sorulara yanıt vermek, birlikte ihtiyaç analizi yapmalarını sağlamak, daha sonra vakıf kurulma sürecine karar verirlerse tüm bu idari ve yasal süreçlerde onlara yardımcı olmak, vakıf kurulduktan sonra da o yönetim、e, mekanizmasının kurulmasında, kapasitelerin güçlendirmelerinde、e, destek sağlamak gibi şeyler onlara sunuyoruz. Gayet bütünsel bir destek veriyorsunuz. Bunlarla ilgili şimdi bir kısa bir aradan sonra sohbet edelim. devam edeceğiz. Müzik صغرو تلفوننا لوقات كتلاقى الحق مع البطل ماشك في ا ل خ ط و ة البطل ن خلاص ا ل ق ل ح ل باش يحكم غ د و ة بين ر ك عيان قالو حفيت من ا ل مشيا و زادلو ب ا ر ي ل ي ن ع م ل و كيسرج ا ح س ا ن كايلي ي بكي على زهرو كايلي حي يبكي في ق ب ر ه كايلي شاب صارو ت ل ف و ن ا ل ق ى Sevgili Açık Radyo dinleyicileri Biz Siz Olmaz devam ediyor. Ee, bugünkü konuklarımız TÜSEV'den Sevda Kılıçalp ve İnanç Mısırlıoğlu. Ee, i̇kisiyle、e, yerel bağışçılığı, yerel bağışçılığın geliştirilmesi konularını konuşuyoruz. Özellikle sivil topluma destek olmak açısından programın ilk bölümünde birazcık、e, Bolu'daki yerel bağışçılar vakfından ve onun nasıl işlediğinden, nasıl katılımcı bir、e, yapı olduğundan bahsettik.、E, şimdi de aslında、e, birazcık da yerel bağışcılığın yaygınlaştırılması açısından önemli olabilecek mevzuat konusuna değinelim isterseniz yani bunu destekleyen bir mevzuat var mı ee, ya da yoksa neler olmalı mevzuatta destekleyebilecek? aslında vakıfları etkileyen bu anlamda etkileyen mevzuatta bir değişiklik oldu. Daha önceden vakıfların hibe vermesi çok daha sorunluydu. Şu anda bu yapılan 2008 yılında vakıf yasasında yapılan değişiklikle daha kolay hale geldi. Yine de bu bakış açısı olarak yani、e, vakıfları bu işi siz neden kendiniz yapmıyorsunuz da başka bir kuruluşa yapması için、e, para veriyorsunuz gibi bir yaklaşım halen daha devam ediyor.、E, dolayısıyla Mevzuatımızda hibe veren vakıf grant making denilen vakıf türü halen daha yok. Bunun olması aslında vakıfların işlerin çok daha kolaylaştıran ve çok daha meşruluk kazandıran bir hale gelebilir. Aksi takdirde mevzuatınızda kuruluş tüzünüzde hibe vereceğiniz tüm konuları belirtmeniz gerekiyor ve o konuda hı hı. hibe vermediğiniz takdirde de o zaman bunun niye tüzünüzde bulunduruyorsunuz gibi sorular ortaya çıkabiliyor. Onun dışında bu kuruluşların tabii ki yerelden sürekli bir fon geliştirmek. olması lazım. Ama bizim ülkemizde maalesef fon geliştirmek, siyasi toplum kuruluşları için en büyük güçlüyü oluşturuyor. Ee, her şeyden önce izin almadan、e, kaynak geliştiremiyorsunuz. çeşitli、e, kampanya, kampanyalar için izinler almanız gerekiyor ve bunlar belli bir kısıtlı bir dönemi kapsıyor. Sürekli o izinlerin yenilenmesi gerekiyor. İzin önceden izin almadan bu kampanyaları düzenleyebilen kuruluş sayısı 18'le kısıtlı. Dolayısıyla bu yardım toplama kanununu kesinlikle değiştirilmesi ve sivil toplum kuruluşlarının bu kapsamdan çıkartılması gerekiyor. Bizim önerdiğimiz yapı aslında sivil toplum kuruluşlarının şeffaflıklarını, hesap verilebilirliklerini ortaya koyabilecekleri başka yapılar oluşturmak. Bu tip kontrol mekanizmaları yerine. Onun dışında...、E Tabii ki bağışçılar kamu yararı olan sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmayı tercih ediyorlar. Ee, ama yine o kamu yararı statüsüne ulaşmak çok çok zor bir konu. Ee, yıllar boyu uğraşıp o statüye ulaşamayanlar var. Yine vakıfların çok küçük bir oranı, yüzde beşe yakın bir oranı bu statüye sahip. Dolayısıyla hem、e, kamu yararı e, kriterinin e, genişletilmesi hem de bu sürecin kolaylaştırılması gerekiyor. Diğer yandan işte vakıfların tabi olduğu vergiler de çok geniş. Bunların da aslında azaltılarak yani bir yandan onların getirmiş olduğu kamusal değere bakmak lazım ve bu vergilerin azaltılması gerekiyor. Bir diğer şey de bağışçıları aslında teşvik eden bir vergi mevzuatı yok. Sağlanan avantajlar çok çok kısıtlı. Ee, bunların da geliştirilerek、e, aslında desteklenmesi lazım、hmm. bence. Yani sanki mevzuatın baştan sona yeniden <gülüyor> yazılması gerekiyormuş <gülüyor> <nevi>. gibi <gülüyor>、evet. bir şey oldu.、Işte. ya çok yakın zamanda sizin yerel bağışçılığın önemi diye bir, bir yayınınız vardı bir çevirisi、evet. zannediyorum bu、evet. burada aslında neler vardı yani bu şeyden bizim sizin aldığınız ilhamle bunu alana nasıl uyarlayabileceğinizi düşündünüz bu bizim için çok önemli bir rapor çünkü dediğim gibi küresel bir danışma sürecinin sonucu dünyanın üç farklı noktasında farklı coğrafyasında sivil toplum kuruluşu temsilcilerine resmi halkınla kuruluşu temsilcilerine akademisyenleri ve Ee, yerel toplum liderlerine soruluyor,、e, danışılıyor ve bu sonuçlar toparlanıyor. Burada da şunu görüyoruz. Aslında yerel bağışçılık yani dediğimiz o topluluğun kendi kaynaklarını kullanıyor olması ve bunların nasıl kullanılacağı üzerinde karar verebiliyor olması hem sivil toplumun gelişimi için çok çok önemli ve değerli bir süreç aynı zamanda yerel kalkınma için yani eskiden olduğu gibi、e, tepeden aşağıya doğru inen hani o kalkınma、e, zihniyetinin aslında yavaş yavaş değişmeye başladığını ve değişmek zorunda olduğunu görüyoruz. Çünkü aksi takdirde bu kalkınma yardımları hiçbir şekilde sürdürülebilir olmuyor.、E, orada yaşayan insanlara ulaşmıyor、e, ve çok da etkili olmadığını görüyoruz. Halbuki insanlar kendi kaynaklarıyla orada yer alsalar o süreçlere, karar alma süreçlerine Katılabilseler, hem sivil toplum gelişmiş olacak, hem de yerel kalkınma süreçleri çok daha etkili olacak. Dolayısıyla rapor da bize bunlarla ilgili sonuçları söylüyor ve tavsiyeler veriyor. Biz de Türkiye'de yeni oluşmuş olan kalkınma ajanslarıyla birlikte bu konuyu tartışmak istiyoruz. Onların da önem verdiğini düşünüyoruz. Hatta konuşmacılarımızdan bir tanesi de Kalkınma Bakanlığı'ndan Nahit Bingöl olacak. Bu perşembe olacak. günü olacak、evet. toplantıda sen de. Evet. Orada ilk önce bir panel toplantısı, panel oturumu olacak. Ben... İngilizce raporun yazarı olan Barry Knight, bu danışma sürecini yürüten Barry Knight bizimle olacak ve raporu anlatacak. Nahit Bingöl kalkınma ile yerel bağışçılığın ilişkisi üzerine duracak. Bulbağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Erbayram'sa kendi deneyimlerini aktaracaklar bize ve nasıl faydalandıklarını anlatacaklar. tüs、evet, ev olarak biz de aslında destek programımızı biraz paylaşacağız ve bununla da yetinmiyip sonra grup çalışmaları ile Biz bu sefer soracağız katılımcılara siz bu süreçten ne bekliyorsunuz? Gerçekten Türkiye'de etkili olabilir mi? Ve bunun çalışabilmesi için neler yapılabilir diye. Buradan aldığımız sonuçları da biz kendi program planlarımıza yedireceğiz. Bunun üzerine çalışıp iki senelik planımızı bunun üzerine kuracağız diyebiliriz. Aslında ayrıntıları verelim isterseniz. Perşembe günü dinleyicilerimiz de belki ilgi gösterirler. Katılma şansları var mı? Nerede olacak? Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı TÜSEV'in... Karaköy ofisinde olacak. Dar katılımlı bir toplantı. Bizimle ulaşıp aslında teyit etmeleri gerekiyor katılımlarını. Saat 13 ve 17 arasında olacak. Önce panelle başlayıp daha sonra hı hı. çalışma oturumlarıyla devam Nasıl edeceğiz. Nasıl ulaşabiliyorlar peki size? Bize 212-243-8307 numaralı telefondan ve info at tusev.org.tr yazın. ...e-mail adresinden ulaşabilirler.、Yani çok... e, toplantıya katılmak isteyenler... ...Ayşegül Ekmekçi'ye...、E, yani、...telefonla ulaşıp...、E, ...ondan katılımla ilgili bilgi alabilirler.、E, ne, tür şey、ne tür katılımcılar、olacak. bekliyorsunuz aslında bu toplantıya? Ne tür katılımcılar bekliyorsunuz aslında bu toplantıya? Toplantıya katılım hem sivil toplumdan, hem özel sektörden, hem de kamudan bekliyoruz. Çünkü bu çok katmanlı bir işbirliğine gerektiren bir konu. Dolayısıyla onların perspektifleri, onların tavsiyeleri bizim için önemli olduğu için böyle bir çeşitli katılımcı yapısını düşündük. Dünyadan örnekler var mı peki sizin esinlendiğiniz ya da gördüğünüz, incelediğiniz? Ha, bu sene aslında Polonya'daki e, e, bağışçılar vakıflarına bir çalışma ziyaretinde bulunduk、e, ve orada çok kısa bir süre içerisinde. 25 tane Bahçeler Vakfı olduğunu gördük. Gerçekten de kalkınma süreçlerini oradaki yaşamın yüzünü değiştiren katı, vatandaş katılımını güçlendiren sektörler arasındaki işbirliğini güçlendiren bir rol oynamış Bahçeler Vakfı ki onların yaşadığı süreç çok çok ilginç. Yani、e, Yani yeni bir sisteme, yeni bir politik sisteme geçerken ve yurttaşlar arasında、e, hiç katılım süreçleri bilinmezken, güven, bir sosyal güven yokken、e, bu vakıf aslında insanları bir araya getirmiş.、E, hem bu vakıf. Bir araya giderken oradaki hem yurttaşları kastediyorum hem yerel yönetimleri kastediyorum hem de şirketleri kastediyorum. Böyle bir çok katmanlı bir paydaşların bir araya geldiği kendi kaynaklarını kullandıkları kendi ihtiyaçlarını tespit edip oradaki problemleri çözdükleri bir sistem var şu anda. Peki siz TÜSEV olarak bu konuda önümüzdeki dönem neler yapmayı planlıyorsunuz? Önümüzdeki dönemde e, Sivil e, STGM ile birlikte Sivil Toplum Geliştirme、e, Merkezi ile birlikte、e, ve onların、e, yerel ofislerinin olduğu beş ilde,、e, söylemek gerekirse eski şehir Adana, Diyarbakır, İzmir ve Denizli. Denizli'de. Evet, Denizli'de. Ee, ...bu modeli daha fazla tanıtmaya ve desteklemeye yönelik çalışmalarımız olacak. Destek derken de bu sefer sadece bilgi ve teknik destekle yetinmeyeceğiz. Küçük hibeler vererek、e, oradaki grupların、e, bu yerel bağışçılığı deneyimlemelerini sağlayacağız. Bunda ne demek? Sadece tek yönlü bir hibi aktarımı değil... Aynı miktarda verilen miktarda HİBE'nin yerel kaynaklardan bulunması, eşleştirilmesi ve yerel、e, sorunların çözümüne yönelik olarak kullanılması anlamına geliyor.、E, bunlar yapıldıktan sonra da ulusal bazdaki、e, donörlerle yerel projeleri eşleştirip onların daha da fazla、e, desteklenmesine yönelik bir bizim de ara buluculuk gibi bir rolümüz olacak. Harika. Peki tekrar insanlar size nasıl ulaşabilirler? Evet. Nasıl destek olabileceğiz? Bir, de bir animasyon filminiz var aslında, ondan da bahsedelim. Evet, bu modeli anlatmak için kısa iki dakikalık, iki dakika otuz saniyelik bir animasyon hazırladık. Animasyonumuza YouTube adresinden ulaşabilirsiniz. YouTube'da bağışçılar vakfıları diye search etmek yeterli oluyor, arama yapmak yeterli oluyor, o şekilde ulaşılabiliyor. Onun dışında programla ilgili daha detaylı bilgi için değişim için bağış et tosaveorgtre adresine maillerinizi gönderebilirsiniz. bi de bizi arayabilirsiniz telefonda evet çok yakında sanırım önümüzdeki hafta değişim için bağış nokta org web sitesimiz yayına giricek burada da tamamen bağışçılığa ilişkin kaynak kaynaklar yer alacak harika çok teşekkür ediyoruz biz teşekkür ederiz çok sağlım hoşçakalın hoşçakalın